Bam perişan. Bam. Türkçe radyoda, Türkçe radyoda, Türkçe radyoda. Perşanefe. Ömer Pekin'le 5N, 1K, 4O, 8Y, e, 12Q, 12Q, 12Q. Ne? neden, nasıl, niçin, ne, zaman, kim, ne, kim, kime, ne, o mu, oha, sana ne, bana ne, yuh, çüş. Sana <gülüyor> ne, yuh. <gülüyor> Türkiye Radyo'larının tek arkası öbür komedi programı Perişan <gülüyor> Sevgiler, saygılar, üretimler. Dinleyiciler, Ömer Pekin'le 5N, 1K, 9Q, 8W, 12X, 49Y programına hoş geldiniz. Malum haliniz Türkiye referanduma gidiyor ve halk anayasa değişikliğine evet mi diyecek, hayır mı diyecek, ne diyecek. Herkes bunu merak ediyor.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 Hayır, yüz bin kere hayır, inanmıyorum sana. Hayır, hayır, yüz bin kere ee, hayır, inanmıyorum bey, anladım, bey, anladım, sana. Hayır. hayır. Bey, evet, evet, ee, tamam efendim. Bu vesileyle de tüm sevenlerimi 12 Eylül'de hayır oyu kullanmaya ben davet ediyorum efendim. Solaganım da. Solagan? Evet, solagan.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 Perşem FM Perşem FM Türk Eradiyolar. Ben sadece bu kadar Perşem. Ben ben ne? Çift saatlerde yalnızca dünya aradıydı. Yazan Ben Mustafa teknik yapın <gülüyor> dinleyin, dinleyin. tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persemfm.com evet, <gülme> <gülme> <Pemek really creepy. gülme> www.persemfm.com